Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki ayeti kerimede cenab Allah göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır demişti. Kim bildiğiniz gibi akıl sahibi varlıklar için yani insanlar ve melekler kastedilir. Cinler de buna dahildir. Peki eskiden Allah'a şirk koşanlar arasında bu eşyayı, insanları, ortak koşanlara aynı zamanda bir cevaptı bundan önceki ayet-i kerime. Bu okuyacağımız ayet-i kerime de zamanı Allah'a ortak koşanlara cevaptır. Çünkü... Her şeyin yaratıcısının zaman olduğuna inananlar da vardı Kur'an nazil olduğu dönemlerde. Bunun için Cenab-ı Allah burada diyor ki, Hüvellezî ce'ale lekumun leyle litesukunu fîhî ve annehâra mumsî. İçinde sükun bulmanız için geceyi aydınlık olarak da gündüzü yaratan odur. İçinde sükun bulmanız için gece. Görmek için aydınlık olarak gündüz. Kur'an-ı Kerim'de benzeri ayet kelimeler geceyle gündüzün beşer açısından yaratılış hikmetine işaret eden ayet kelimeler var. İşte gece bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve hareketsizlik zamanı, gündüzü de bir maişet zamanı yaratmak. Ve buna benzer ayet-i kerimeler bu manayı vurgulayan ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de yer yer geçiyor. Müşriklere zamanı ilahlaştıran müşriklere bir cevap olduğu gibi gece ve gündüzün Yaratılış hikmetini Kur'an-ı Kerim bizim açımızdan bilhassa zikrederek bunları aynı zamanda nasıl algılamamız ve nasıl değerlendirmemiz gerektiğini de ne yapmış oluyor, işaret etmiş oluyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam hadis-i şerifinde ve bizden bize gelen bilgi şeylere göre, bilgiye göre yatsı namazının kılınmasından sonra gereksiz ve anlamsız yere uykuyu geciktirip hele hele sonrasında sabah namazını kaçırmak uyanmamak bakın teheccüden bahsetmiyorum kaçırmak mekruh görülmüştür ki doğrudur öyle olması lazım bir maslahat var şer'i bir gerekçe var bir fayda var hay hay bir zamanlar işte şuurlu geçinen Müslümanlarla yine başka Müslümanlar şöyle sitemvari ifadeler kullanıyorlardı. Sabahtan akşama kadar devlet kurarlar, ondan sonra uyurlar sabah namazına uyanmazlar. Bu her şeyi yerli yerinde oturtmamanın yani diğer bir ifadeyle Kur'an-ı ifadesiyle veya İslami ifadesiyle adaletli hareket etme benim neticesidir. Adalet her şeye hakkını vermek demektir. Gecenin hakkını Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği üzere sükun bulacağız. Hareketimiz orada duracak. Yatacağız, uyuyacağız, dinleneceğiz. Ertesi gün yapmamız gereken işleri yapabilir. Yoksa öbür türlü olmaz. <Gülüyor> Necip Fazıl'ın dediği gibi Beyoğlu tepinirken Karaca Ahmet ağlar diyor. Ağlar Karaca. Olmaz. Bu hayat Müslümanın hayatı değil. Müslümanın hayatı Gecesini gece yapar, gündüzünü gündüz yapar. Geceleyin yapması gereken ne? Cenab-ı Allah'ın işaretiyle dinlenmesidir. Gece uzun geldi sana. O kadar uyuyamıyorsun. Biraz uyu, biraz kalk, ibadet et. Namaz, Allah'ı zikret. Kur'an oku. Ümmet için eğer üretebileceksen bir ilim ve fikir adamıysan ilim ve fikir ile uğraş. Onları yaz, kaydet, bir şeyler yap yani. Ahiretine faydalı olacak yoksa otur saat 12'ye kadar 1'e kadar televizyon seyret. Şu kanal senin, bu kanal benim. Ondan sonra sabahleyin namaza uyansam bile sabah namazına yorgun argın uyan. Sen geceyi gündüzü yerli yerinde şey etmemişsin demektir. Kullanmamışsın demektir. Buna dikkat edeceğiz. Yani müşriklerin zaman anlayışı tasfih edildiği gibi müminlere de böyle bir mesajı var. Onu hatırlatmaya çalıştık. İnne fi zâlike le âyâti li kavmi yesmeûn bunda yani geceyle gündüzün bu şekilde yaratılmasında İşiten, dinleyen bir topluluk için pek çok ayetler vardır. İlahi belgeler vardır, deliller vardır. Allah'ın varlığına, birliğine tartışılmaz alametler vardır. Demek ki bunlardaki ayetleri fark etmeyenler, Sesleri duysalar bile işitiyor, kabul edilmezler Kur'an-ı Kerim tarafından veya yararlanacakları bir şekilde işitmiş olmazlar. İşitiyor ama yararlanmıyor. İşitmemiş gibi, işitmemiş gibi. Bakara suresinin baş taraflarında Cenab-ı Allah Rasulün davetini Dinleyip de onu kabul etmeyen kimseler, laf anlamaz hayvanların çobanın seslenişini duymalarına benzetiyorlar, benzetmektedir. Duyar çobanın sesini ama ne dediğini, ne demek istediğini anlayamaz. Bir şeyler söylüyor çoban kendi kendisine. Fakat zavallı koyun çobanın söylediğini ne anlasın. İşte peygamberin davetini işitip de idrak etmeyen, iman etmeyen bir kimse çobanının seslenişinden hiçbir şey anlamayan, anladığı bazı kelimeler var o ayrı bir şey, onların dışında söylediklerinden, anlattıklarından, seslenmelerinden hiçbir şey anlamayan davarlara benzer O halde bu ayetlerden gerekli ibret alınacak, Allah'ın kudretinin farkına varılacak, bu kudret idrak edilecek ve bu kudret dinlenecek. Aziz Allah. 68. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki... ...kulağınız ezanda da olsun... ...ezana cevabınızı da verin... ...biz de vereceğiz inşallah... ...ayet-i kerimelerimize de dersimize devam ederiz inşallah. قَالُتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَنْ سُبْحَانَهُ Müşrikler dediler ki... ...Allah bir evlat edindi. Müşrikler... ...Allah evlat edindi dediler... Büyük bir iftira tabii. Subhanallah. O evlat edinmekten de bunun dışındaki her türlü eksiklikten de, münezzehtir, mukaddestir, uzaktır. Yücedir. O alçak onun buna ve başka hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. O ganidir. O Muhtaç olmayandır. Evladı yaratan, babayı yaratan, anneyi yaratan, bütün mahlukatı yaratan nasıl olur da bir evlada muhtaç olabilir ki? Çünkü ayrıca evlat babasının, annesinin bir benzeridir. allah Teala'nın ise eşi benzeri yoktur. O bakımdan Cenab-ı Allah her bakımdan eksiklikten tenzih edilir ve o buna muhtaç değildir. Niçin? Çünkü لَهُ مَا فِي ve وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Bir önceki ayet-i kerimede مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ fil فِي الْاَرْضِ denilmiştir. Burada مَا فِي ve وَمَا فِي الْاَرْضِ denilmektedir. Mem dediğimiz gibi akıl sahibi varlıklar içindir. Ma ise akıl sahibi olan varlıkları da kapsar, akıl sahibi olmayan varlıkları, cansızları da kapsar yani. Yani melek, cin ve insan dışındaki varlıklar da buna dahildir. O halde Allah'a ait olmayan, Allah'ın mülkü olmayan hiçbir şey yoktur. El endekum min sultanin Sizin bu iddialarınıza dair elinizde bir deliliniz mi var? Yani Allah'a şu ortaktır, bu ortaktır demenizin bir delili mi var? Etakuluna alallahi ma la Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Çünkü onlar Allah'a çeşitli varlıkları. Bunlar Allah nezdinde güce, kudrete, bize şefaat etmeye, bize iltimasla bulunmaya kadirdirler demişlerdi. İşte sizler diyor Allah hakkında bu iddialarınızla bilmediğiniz şeyleri söylüyorsunuz. İnkari bir istifadır. Şirk gerçekten... Cehaletin en ileri mertebesidir Veya Cehaletin en alt mertebesidir Ondan daha ileri bir cehalet Olmaz Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim İslam geldikten sonra da Ne diyor Ne diyor فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ min Allah اللّٰهِ حُكْمَا لِقَوْمِ يُوْكِدُونَ Yani İslam cehaleti ortadan kaldırmak üzere gelmiş bir dindir. Bu dinin dışında hüküm aramak cehaletin kendisidir. Zamana bağlı bir kayıt olmaktan çıktı artık. İş ilke bazında tespit edildi. Ayet-i Kerime şudur. bağlı şudur. Onlar cahiliye döneminin hükmünü mü arıyorlar? Kesin bir inanca sahip olmak isteyen bir topluluk için. Hükmü Allah'tan daha güzel kim olabilir? O halde bir şekilde Allah'ın hükmünün dışına çıkmak bizatihi cehalettir. Allah'ın hükmü varken başka bir hüküm aramak bizatihi bilgisizliktir. Türkiye'de, Mısır'da veya belki daha sonra başka yerlerde anayasalar malayasalar hazırlanmaya çalışılıyor. Biz bunların hepsine diyoruz ki cehaletten kurtulalım. İslam'ın dışında, daha doğrusu Kur'an böyle diyor. Allah'ın hükmü dışında hüküm aramayın. Başka türlü cehaletten kurtulmanız mümkün değildir. 20. asırda olmak, 21. asırda olmak, cehaleti karanlığa gömmek demek değildir. Bu yeterli olmuyor. Cehaletten kurtulmanın birinci yolu cahiliyenin hükümlerini bir kenara itmekle başlayacak. Bu yapılmadığı sürece cehaletten kurtuluş olmaz. 4 artı 4 artı 4 ile de olmaz. İsterse 4 çarpı 400 eğitim insanlara. Hiç fark etmez. Çünkü öğrettiğin madde cehalet. Çünkü sistemin cehalet çünkü temelin cehalet temel eğri olursa gökyüzüne kadar binayı yükselt eğri çıkar ümmet cehalet içerisinde fakat bu cehaletten kurtulması bir irade ve bir tercihe bağlı çok zor veya olmayacak bir iş değildir. Kolaydır. Açık yüreklilikle ve samimiyetle karar vermemize bağlıdır ümmet olarak. Ümmet diyecek ki ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın ümmetiyim. Ben yalnız Allah'a ibadet etmek üzere İnsanların hayrına çıkartılmış bir ümmetim. Benim hayrımın beşeriyete dokunması için, Beşeriyete faydalı olabilmem için tek bir şartı yerine getirmem lazım. Bunu yapamadığım sürece, Beşeriyete de kendime de yüküm. Beşeriyetin yükünü hafifletmek şöyle dursun. Kendime de vebalim, Beşeriyete de vebalim. Bu ümmetin mesuliyeti çok büyük. Bu ümmetin beşeriyete verebilecekleri şeyler de çok büyüktür. Vermekte geciktiği sürece ümmet vebal altındadır. Kendi kendimizi ve beşeriyeti bu ilahi hayırdan mahrum ederek tehlikeye sokmak bizim için akıl işi değildir. İşte ümmetlerin tarihinde aslında böyle altın fırsatlar doğabiliyoruz. Buna çok açık yüreklilikle karar vermek lazım. Bir ve beraber olmak lazım. Karşı değilim. Bir alevi bir bektaşi diyebiliyor ki kardeşim benim aleviliğim bektaşiliğim ne olacak? Haklıdır. Bütün kalbimle samimiyetimle söylüyorum haklıdır. Böyle inanıyorsa böyle olacaktır. Fakat bir Müslüman olarak neden benim... Benim Müslümanlığım, Kur'an'ım ne olacak diyemiyorum. Dedirtilmiyor bana veya ben diyemiyorum. Bu benim hakkım değil mi kardeşim? Sen şu dünyanın geldiğini söylediğin o yüksek hukuki değerler, ahlaki değerler, demokratik değerler, insani değerler... Hangi değer dersem bu değersizliklerin hepsine göre. Benim Müslüman olmak hakkım var mı? Var. Müslüman olmam bana Müslüman gibi yaşamayı istiyor mu? Emrediyor mu? İstiyor. Benim dinimin benden istediklerini yerine getirmek için gerekli kolaylıkların ve şartların sağlanmasını istemek benim en tabii hakkım mı? Hakkım. Niye bana bunu istetmiyorsunuz? Ve ben ümmet olarak niye istemek için aklımı başıma koymuyorum, döşürmüyorum. Gerektiği gibi irademi ortaya koymuyorum. Şunun bunun, şu hükmün, şu cahili hükmün, bu cahili anlayışın peşinde koştuğu yeter bu ümmet. Vallahi yeter, billahi de yeter. Asrı geçiyor, asrı. 200 yıldır 300 yıldır ümmet batının peşine kuyruğuna takılmış gidiyor. Ve bu bizi merhum Necip Fazıl'ın da söylediği gibi süründürmekten başka bir işe yaramadı. Ümmet Ömer radıyallahu anh efendimizin söylediği gibi. Biz İslam ile aziz olan bir ümmetiz. Eğer izzeti İslam'ın dışında bir yerde ararsak, Allah bizi yine zelil edecektir. Ümmet 300 yıldır izzeti Allah'ın dini dışında aradı. Zilletten kurtulmadı. Bu arayışınız yanlış arayışını, devam ettirirse yine zelil olmaya devam edecek. İzzet de öyle. Milli gelirin şu kadar dolara yükselmesiyle olmaz. İzzet kendinin kendin olabilmen ve kendini beşeriyete kendin olarak takdim edebilmendir. Başkasının kılığıyla, kıyafetiyle şahsiyetine bürünmek suretiyle aziz olunmaz. Başkasının değerleri, ürettiği beşeri değerleri, başka medeniyetlerin ürettiği beşeri medeniyetlerin ürettiği değerleri benimsemekle onlara sahiplenmekle medeni olunmaz veya Allah'ın razı olacağı medeniyet oluşturulmaz Allah'ın razı olacağı ümmet ortaya çıkmaz Allah'ın istediği izzete sahip olunmaz Bunun dışında Müslüman'ın bir arayışı olamaz. Onun için Cenab-ı Allah diyor. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمَا لِقَوْمِ يُحْدِنُوَ Yakin sahibi isek, Allah'ın hükmünden daha güzel, daha mükemmel bir hüküm olamaz bizim için. Bir alternatif arayamayız. Başka bir hüküm peşinde koşmak mevzubahis anlatmak için herkes bin bir deneden su getirebilir. Bize göre bunlar İslam noktayı nazarından ikna edici gerekçeler değildir. Ümmeti mesuliyetten variste kılmaz. Mesuliyetten kurtarmaz. Ümmet topluca veya hiç olmazsa çoğunluğuyla. Bir milyar küsur insan Müslüman olduğundan da bahsediliyor. Bu bir milyarın yarısı. Türkiye'nin, Mısır'ın nüfusu yüzde doksanlarda, doksan dokuzlarda Müslümanlıktan bahsediliyor. Bunun yarısı, dese ki arkadaş ben anayasamında başından sonuna kadar kanunlarımda her şeyle İslam'ın ta kendisi olmasını istiyorum. Kim ona karşı çıkabilir? İzzet buna bağlıdır. Bu kararı, bu iradeyi göstermeye bağlıdır. Ümmet bu kararlılığı göstermediği için ne yapıyor? Şunun bunun değişir veya değişmez kabul ettikleri arkasından takılıp gidiyor. Ne yapabilirsek idare edelim. Yok. <gülüyor> İslam ya vardır ya yoktur. Gerçekten öyledir. Bu budur. Biraz İslam biraz o biraz bundan olmuyor. Bunu denediler. Kim denediler? Cengiz Han denedi. Cengiz Han denedi. Cengiz Han'ın çağdaşı Merhum, büyük müfessir, Allah rahmet eylesin. Gerçekten masir diyor büyük müfessir. Çok ince e, Kur'an'ı anlayışı var. İb'in Kesir Rahimahullah. Cengiz'in çağdaşı. Onun hakkında bakın ne diyor mealen. Diyor ki, bu ayeti kelimeyi kerimeyi tefsir ederken, 50. ayeti i maiden nazilce Diyor ki, Cengiz diyor, tuttu onlara yasakı, yasa diyoruz ya Cengiz yasaları, yasakı yaptı diyor. Bu yasakta ne vardı diyor? Budizm'den, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, İslam'dan ve bir miktarda kendi kafasından diyor bir harmanlama yaptı, yasaları ortaya koydu. Ve bunlarla hükmedilecek dedi. Devletin bunlarla yönetilecek dedi. Onların bu yasalarını kabul eden kafir olur. Onları kabul edenlerle ölümüne veya bu işten vazgeçinceye kadar savaşılır diyor. Bitti. Yedi asır önce verilmiş bir fetvadır. Hala bin kesirin tefsirinde var. Böyledir. Yedi asır sonra bu dinin gerçekleri değişmedi. Nitekim İbn Kesir bunu söylerken rahimahullah o zamana kadar devam eden, 7 asırdır devam eden kendi zamanına kadar İslam'ın hakikatini dile getirdi. İslam'dan bir şey değişmedi ki. İslam'ın daha önce beşeri yasalar ve anayasalar hakkındaki 14 asır önce, 7 asır önce hükmü neydi ise günümüzde de odur. Değişmesi mümkün mü? Değişebildiğini söyleme imkanımız var mı? Yok. O halde Müslümanların talip olmaları gereken de inanın budur. Başkası olamaz. Buna dikkat etmek lazım. Hocam bizim diyor ki baba bir takım dernekler, vakıflar anayasa taslağı hazırlıyor. Biz medeniyet dernek olarak hazırlamayacakmış diyor. Ben de yok dedim öyle bir şey düşünmüyoruz. Niye diyor Bilgilere bir tane müha gönderelim diye. Bizim de istediğimiz budur diye. Gayet güzel. <gülüyor> güzel. Gayet güzel. Ama bu bir taslak değil, bu katidir. Bizim taslakımız olmaz. Gayet güzel, Allah razı olsun. Bakın yani, gencecik bir çocuk, aklı ama fıtratı bozulmamış. İş burada düğümleniyor. Fıtratı insanın bozulmayınca mantığı da doğru çalışır. Hakikat... ...çok yalındır, çok şeydir, çok açıktır ve rahat anlaşılır, kolay fark edilir. Kolay fark edilir. Bizi, efendim ben söyleyeyim Müslüman olarak yani, böyle bir meal göndermekten alıkoyan tek bir sebep şudur. Taslak olmaz bu. Bu kendisidir. Başkası olmaz. Başkası olmaz. Başka taslaklarla Aynı düzlemde tutulmaz Haşa Yani tabi Çocuk Allah razı olsun o bu kadar mı? O taslak kısmını şey etmiyor fakat Biz bunu yapamayız ki O da olmaz Niçin olmaz babası izah etmiş Allah razı olsun Gaybilsen. Taslak düzeyine indirgenemez Hayır arkadaş Bütün taslakları imha edin Vazgeçin Aha. Bizim için de vallahi Alevi'yi de kuşatır bu. Avanımı söyleyeyim, Bektaşi'yi de, Hristiyanı da, Yahudi'yi de, bilmem de. Herkes Allah'ın hükmünün ilahi lütuflarını inansa da inanmasa da devşirir bu dünya hayatında. Bu dünya hayatında. Bitti. Vaktiyle anlatmıştım belki. Bir Mısırlı Müslüman anlatıyor. Yanımdaki diyor Kopti papaza, Mısırlılar diyorsun Kıpti papaza bir gün sordum. Dedim ya siz Koptiler niçin biz Müslümanları istemiyorsunuz yönetimin başına gelmemizi? Çok eskiden yani. E demiş ki, halbuki İslam size çok haklar veriyor, çok iyi iş şey ediyor. Bizim sorunumuz İslam'la değil ki diyor. Sizin o İslam'ı uygulayıp uygulamayacağınızdan emin değiliz. Ondan diyor bizim çekincemiz o. Sakındığımız, korktuğumuz, çekildiğimiz taraf bu diyor. İslam'ı bize olduğu gibi, kendinize uygulayacağınız gibi, yani kendinize uygulamanız gerektiği gibi, bize de uygulayıp uygulamayacağınızdan emin olamıyoruz. Onun için korkuyoruz diyor. Sizden korkuyoruz. Bizim İslam'da korkumuz yok diyor. İslam'da korkumuz yok. O halde İslam'ı öyle bir yaşayacaksınız ki, dosta düşmana da, Bunlar gerçekten adaletlidirler. Bunlar bize zulmetmezler. Bunlar Hazreti Ömer'in gerçek mirasçılarıdırlar. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin gerçek izleyicileridirler. Onun izinden giderler. On, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki, İslam'ın himayesi altında yaşayan bir zümmiye, haksızlık yapana kıyamet gününde ben davacı olacağım. Onun davacısı ben olacağım. Diyor. Bunu bilen bir müslüman bir zimmiye ki zimmiyle yerine göre belki kıyas edilmez. Bir alevi bir bektaşı zimiden, yani bir Yahudiden bir Hristiyandan bana çok yakın olabilir yani. Yerine göre. Gerçekten böyle. E ben ona karşı adaletsiz olmazken sana karşı nasıl adaletsiz olurum? Böyle bir şey olmaz ki. Mümkün değil. O halde müminlerin Cenab-ı Allah'ı <gülüyor> ve Allah'ın dinini iyi tanımaları şirk kokan, çagdaş manevraları efendim e, dilim varmıyor yani meclisin nezahetinden dolayı dalavereleri, üç kağıtçılıkları iyi fark etmek durumdayız. Bunlar Müslüman olarak bizi sarmaz, bizi bağlamaz. Ben susamış bir insanım. Susuzluğumu arttıracak bir takım içeceklerle beni kandıramazsınız. İslam'a susamışsak bizim susamızlığımızı giderecek olan da budur. İşte 200 yıldır, 300 yıldır ümmet Seraptan seraba koşuyor. Bu şu anda bulunduğumuz serap bu bitirelim ve bu sol olsun istiyorum. Cenab-ı Allah ümmete inşallah bu basireti nasip eder ve bu seraplardan artık kurtuluruz, bu tünellerden artık kurtuluruz. Mehmet Akif Dağata şu kadar yıl önce ya Rab diyor bu uğursuz gecenin yok mu sabah Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felâ? Hamdolsun çaresiz de değiliz aslında artık. Birçok çarelerimiz var. Ümmet birçok şeyin farkında. Ümmet istediği zaman inanıyorum ki gerçek manada iradesine kendisi hakim olabilir. Kendi iradesini istediği gibi ifade elde ise, karşıdakilerinin dayatmalarından kurtularak kendi iradesini başkalarına öngöründürebilir de dayatabilir ifade yerindeyse. Ben benim istediğim bu değil ki. Benim istediğim budur kardeşim. Ben bunu istiyorum. Ama eğer o olmuyorsa korkarım istemediğimiz için olmuyor. İşte o zaman felaketimizin resmidir maazallah. İstemeyenler için asıl tehlike bu. Tehlike bu. Ya şeriat zamanı geçti. Şeriat gelecek kolumuz kanadımız kırılacak kardeşim, şu kesilecek, bu kesilecek. Olur mu öyle bir şey? Ya şeriat gelecek faiz haram olacak, yasaklanacak. Faizsiz bankasız hayat mı olur falan gibi düşünenler veya kardeşim demokrasi, beşeriyetin, insanlığın tanıdığı en üstün düzendir. Yani üstünlük nerede ben bilmiyorum ki. Üstünlük nerede? Allah'ın vahyi dışında olan şeyler için ilerilik üstünlük gibi sıfatlar teskiye edici manada kullanılamaz ki. Müslüman olarak buna dikkat etmemiz lazım. Bu nazar itibar almamız lazım. <gülüyor> Dersleri belki verirken onun için böyle konuştuğumuz için bazı derslerde almıyorlar da olabilir sen yüklendiğin şeyler sitelere sani Ondan olabilir <gülüyor> işlerine gelmiyor çünkü evet vallahi kardeşim elhamdülillah akidemiz budur biz akidemizden razıyız Rabbimiz bizden razı olur inşallah. İn Onu söylüyorduk zaten. Küfrün, şirkin, inkarın, Allah'ın dininin dışına çıkmanın hiçbir delili olmaz. Varsa getirin diyor. Sizin buna dair elinizde bir delil var mı? Neye? Bir. En iyi sistem diyorlar. Peki iyinin ölçüsü ne? Beşeriyeti dünya ve ahirette saadete kavuşturmak değil mi? Bırakalım dünyayı bir an için. Sizin ahiretle alakalı bir iddianız var mı? Yok. Beşeri ve laik bir sistemin ahiretle alakası olmaz ki, alakalı bir iddiası olmaz ki. Ama bu din, bu kitap taahhüt ediyor. Allah'ın teminatı var. Benim dinime benim takvama göre hareket ederseniz ahirette sizin için korku da yoktur, üzülecek de değilsiniz diyor. Ayet-i kerimeleri bir önceki derste tek tek okuduk, gördük. Küfrün bir delili olmayacağına göre, inkarın bir delili olmayacağına göre o halde Allah'ın hidayetine tabi olmaktan o hidayeti izlemekten başka yapacak bir şey yoktur. Çünkü, اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا siz Allah aleyhine bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bakın müşrikler Allah'ı inkar etmedikleri için doğuda bazı şeyleri Allah adına uyduruyorlardı. Günümüz sistemleri aslında müşrik de değil. Mülhittir. Tamamıyla tanrı tanımazdır. Hani ateizm diyorlar ya O'dur. Öyle. Laik sistemlerde Allah inancı ne arasın? Laik sistemlerde Tanrı inancı ne arasın? Ateizm Tanrı'yı reddetmek demek, inkar etmek demek. Esası budur. Laik sistemler de ateisttir. İnkarcıdır. Tanrı tanımazdır. Ve bütün beşeri sistemlerin ortak paydası faydalarından birisi ateist olmaktır. İnkarcı olmaktır. Dolayısıyla bunlar Allah hakkında bilmediklerini söylemekten de öte. Dünya, ahiret ve her bir şey hakkında en büyük iftiraları yaparak işe başlıyorlar. Allah yoktur diyerek, Tanrı yoktur diyerek işe başlayan bir sistemden ne hayır gelir insanlığa? Böyle bir hayır mümkün olabilir mi? Böyle bir sistemden ya bu gibi sistemlerden bir hayır gelmesine imkan var mı? Hiçbir şekilde mümkün değil. Kul <gül> inne'llezine De iftirona ala'llahi'l-kazebe la yuflihun. ki, Allah hakkında yalan uyduranlar var ya şüphesiz onlar iflah olmazlar. Kurtuluşa eremezler. Meta'u fi'd-dunya Sadece dünyada biraz yararlanırlar diyor. Meta'un fiddünya. Thumme ileyna marci'u. İnkar etmekle iş bitse, ahiret yoktur demekle ahiret olmasa iş kolay. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Cenab-ı Allah sizi ben yarattı diyor. Kainat benim. Siz de ben misiniz? Ve ben sizi ve kainatı boşuna yaratmadım. Kainatı sizin emrinize, güneşiyle, ayıyla, gezegenleriyle, yeriyle, göğüyle, bütün her şeyiyle, boşunuza, emri, boşuna emrinize vermedim. Bunun bir sebebi, bir hikmeti var. Bunda pek çok ayetler var dedi az önce. Bu ayetleri okuyacaksınız, anlayacaksınız, idrak edeceksiniz. Bu ayetlerin gösterdiği istikamette gideceksiniz. <gülüyor> Ve bu ayetler size diyor ki eğer onların gösterdikleri istikamette gitmezseniz dünyada belki bir faydanız olur. Bir fayda elde edebilirsiniz. Ama dünyada kalır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجُعُ Bütün inkarcılar hepsi Allah'a ahireti kabul edenleriyle etmeyenleriyle. Bütün kafirler bize döneceklerdir. ثُمَّ نُذ۪يقُهُمُ الْعَذَابَ Sonra da kafir olup küfürü sürdürmeleri sebebiyle onlara çetin ve ağır azabı tattıracağız. Yani onlara zulmetmek yok. Cenab-ı Allah haşa kullarına zulmetmez. O azap ederken de adaletlidir. <gülüyor> <gülüyor> İmam hasan Basri'nin rahim rahimahullah çok manidar sözü var bu konuda. Allah'a yemin ederim ki diyor, cennetlikler de cennete, cehennemlikler de cehenneme, ancak kalplerinde Allah'a minnet duygularıyla gireceklerdir. İlk okuduğum zaman biraz Allah Allah dedim. Ya. Cennetliklerin Allah'ın kalplerinde minnet duyarak girmelerini anladık. Cehennemlikler nasıl olacak? E belli. Cehennemlikler o gücü, kudreti, o azabı görecekleri vakit anlayacaklar ki Allah ancak kendi ettikleri kadar onlara azap veriyor o gücü ve kudreti dileseydi gücü ve kudretiyle dileseydi daha fazlasını verebilirdi ve bunun önünde hiç kimse karşı çıkamazdı bırak kimse karşı koyamazdı onun için allah Teala'ya minnet duyarak cehenneme girecekler çünkü Allah'ın kendilerine zulmettiğini söyleyemeyecekler Allah bize zulmetti de bizi cehenneme koydu veya burada azabımız biraz fazla. kantarın topuzu biraz fazla kaçtı diyemeyecekler. Öyle bir hadise olmayacak. Onun için Allah'a minnet duya duyacak, diyor. Allah zulmetmez ya. Yani. Ahirette dünyada onlara faydalarını verdi. Niçin? Çünkü olur ki dünyada istemeyerek de olsa iyilikleri var. Yerine göre bir hayır yapar, yani İslam noktayı nazarından bir Müslüman tarafından yapılması halinde hayır olabilecek faydalı işler yapar, infak eder, şunu yapar, bunu eder. Doğru sözler söyler, insanları bazen doğruya yönlendirir gibi. Cenab-ı Allah bu hayırların da ahirete alacak olarak kalmaması için dünya o meta'nı ona veriyor. Onda onu dünyada faydalandırıyor. Dünyada faydalandırıyor. Ama sonunda bize dönecekler diyor. Ve biz onlara çetin azabı tattıracağız ve sebeple dünyada iken kafir olmaları sebebiyle. Onlara zulüm yok, haksızlık yok. Surede bir kıssaya geçiliyor. Nuh Aleyhisselam kıssasına. Teberrüken ayeti kerime Okuyup mealini vereceğiz İnşallah önümüzdeki derste Buradan başlayacağız Diyor ki Estaizubillah Veklu aleyhim nebe'enuh Kıssalarda anlatılanlarda Çok ibretler var Kıssaları sadece Böyle işte bir teselli Hikayesi olarak değil O kıssalardaki Mesajları İfade yerindeyse Hani Türkçe'de diyor ya Kızım sana söylüyorum gelinim sen Allah kabilinden. Buralarda bir şeyler anlatılmak isteniyor bizlere. Bunlar üzerinde dikkatle düşünmek lazım. Dilimiz döndü, ilmimizin yettiği, gücümüzün yettiği kadar inşallah temas etmeye çalışacağız. Onlara Nuh'un haberini de oku. Çünkü Nuh'un haberinde ümmetin alacağı çok ibretler var. İz kâle li kavmihi. Hani demişti ki, özellikle davetçilere, bu dine davet edecek olanlara Nuh Aleyhisselam'ın sebatı ve davet tarzı, davetteki ısrarı alabildiğine büyük bir örnektir. Ya kavmi, ey kavmim, kana kebura aleyküm mekâmî ve tezkîrî bi âyâtillah. Eğer benim sizin önünüzde duruşum, karşınıza çıkışım ve bu karşı duruşumla çıkışımla Allah'ın ayetlerini size hatırlayışım ağır geliyorsa fe alellahi tevekkentum şunu bilin ki ben Allah'a tevekkül etmiş birisiyim <gülüyor> fe ecmi'u o halde bir araya gelin, kararınızı alın. <gülüyor> Ortaklarınızı da toplayın. Allah'a kuştuğunuz ortaklar da gelsin imdadınıza, yanınıza. Güçlerinizi birbirine katın diyor. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ Sonra yapmak istediğiniz, sizin için, üstü kapalı kalmasın, net olsun. Bana ne yapmak istediğinizi bilin. Açıkça tespit edin. ثُمَّ قُلُوا إِلَيَّ وَلَا تُرْضِرُونَ Sonra da bütün gücünüzle üzerime çullanın ve bana isterseniz hiç mühlet vermen. Aman ya Rabbi. Hakikatin gücüdür bu. Bu hakikate imanın insana kazandırdığı güçtür. İmanınız büyük olduğu zaman gerçekten koca bir kavme, Nuh Aleyhisselam'ın bu şekildeki okuyuşu gibi meydan okuyabilirsiniz. Ağır mı geliyor benim size bu sözlerim diyor. Bu söylediklerime tahammül mü edemiyorsunuz? İstediğinizi yapın diyor. Ben Allah'a tevekkül ettim çünkü. Ben kimseye güvenerek, kimseye bel ya, bağlayarak size karşı çıkmıyorum ki, sizin nizamınızı reddetmiyorum ki, benim sizi ve sizin nizamınızı, inancınızı ve hayatınızı reddedişimin tek bir sebebi var. Tek bir güvencem var. O da Allah'a tevekkül edişimdir. Tevekkül çok büyük gerçekten. Rabbim bize kendisini hakkıyla tevekkül etmeyi nasip etsin. Amin. Ve gerçek manada ona tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfuh ve selamun ala l-mursalin rabbil